Bir ayna kırılmış, milyonlarca parçalanmış, sonra her bir aynadan bir tecelliyat kurulmuş. Bütün esma, kaç esma varsa bizim bildiğimiz, bilmediğimiz. Çünkü Allah'ın esması lâ yu'at ve Allah kullarına bazı esmaları bildirmiştir. Bin bir esma vardır, üç bir esma vardır, 99 esma vardır. Allah'ın bir bu. selâb bakın esması lâ ve aynalarda. Her bir esma tecelli etmiş, kimi ihtiyar, kimi genç görünmüş, kimi rahmetli, kimi rahmetsiz, kimi mudil, kimi hadi görünmüş. Ben o milyonlara dedim, milyonu anlatmak için konuşuyor. Ne milyonu, ne milyar, ne katili ne yuvarı. Ve madem aksalı milatı alam kahre lutünden, alim cümle yürüre zahir iler ya sefa fedaa bu kainatta görülen. Sepahlar ve cepahlar her anda haktan aynaya vuran tecelliyetten başka bir şey değil. Öylece hayal hepsi yani izafi on demek istiyorum.